وأشهد أن محمد عبده ورسوله やあいは الذين آمنوا ا ت ق な ا の ل ちわはあなたのうちわはあなたのうちわ ل あなたのうち م はあなたのうちわはあなたのうちわはあなたのうちわはあなたのうちわ م あ ن たのうちわはあなたのうちわはあなたのうちわはあなたのうちわはあな ا のうちわはあなたのうちわはあなたのう ل わはあなたのうちわはあなたのうちわはあなたのうちわは ل なたのうちわはあなたのうちわ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 و き ل う ح ت ث ت ة بدعه و ك ل ب ع د ع ة ضلاله و ك ل ل ضلاله في النار و ب ع د ه م ت ر م كاردشترم سلام عليكم ر ح م ة الله وبركاته اللهم سلام رحمه بركاته زنزوصون Bugün itibariyle 807 numaralı rivayete ulaştık. Evet 807. Babası Müslüman olmayan bir kimseye yavrum demek. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ediyordum. İzin istemeden yanına girip çıkıyordum. Bir gün geldiğimde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olduğun yerde dur oğulcuğum. Çünkü senden sonra Allah izinsiz odalara girmeyi yasakladı. Artık asla izinsiz girme. Evet. Ee, Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu kendisi Khadimun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olarak alınır, anılır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkârı. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman oradaki Müslümanlar Ensar olarak isimlendirilen Medine'li Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler veriyorlardı. Enes radıyallahu anhunun annesi diyor ki herkes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler hediye ediyordu. Ben de daha o zaman 10 yaşında olan Enes ibn Malik radıyallahu anhuyu elinden tutuyor ve Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sallam'e getiriyor ve ey Allah'ın Rasulu bu benim oğlum Enes'tir sana hizmet etsin diyor ve Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sallam'da bunu kabul ediyor ve Enes radıyallahu anhu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sallam Medine'de kaldığı on yıl müttetince yani geldiği ve vefat ettiği güne güne kadar Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etme ve onun duasına nâil olma şerefine erişmiş bir sahabedir enes, enes radıyallahu anhun. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selleme enes radıyallahu anhunun malının ve evlatlarının çok olması için dua etmiş hatta öyle ki enesdür ki radıyallahu anhun Ben diyor hayatımdayken 100 ya da 120 tane evladımın olduğunu biliyorum diyor. Yani kendi neslinden gelen olduğunu ve malım da diyor ben Medine ehlinin en zenginlerinden bir tanesiyim diyor. Allah Azze ve Celle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Enes hakkındaki duasını kabul etmiş. Malı ve evlatlarının çoğalmasına dair o da çoğalmıştır. Enes radıyallahu anhü. Önümüzdeki rivayette İmam Bukhari rahimahullah ya bu neye kelimesini yani ey oğulcuğum, ey oğulcağızım kelimesini、e, söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu tür böyle içerisinde şefkat içeren, içerisinde merhamet içeren birçok sözler duyarsınız. Hani bir gün Ebu Umeyr、e, ufak bir kuşla oynarken kuşcağız elinde öldüğünde konuşuyor. アラスドのクリュ r アール、アラドのクリュー、ヤー te,、e, ah şey、ウメル、マダファアロウメル、ディレク、オ e ナプヨテセレデュアラスドソ u ソルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソ u ソルソルソルソ e ソルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソル l ルソルソルソルソルソルソルソルソルソルソル l ルソルソルソルソルソルソルソルソ e ソルソル i ルソルソルソルソルソルソル l ルソルソルソルソルソルソルソルソルソ a k k ソルソルソルソルソルソ a ソルソルソルソルソル i ルソルソルソ a ソル a ルソルソル ve celle. Ve Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının da yani onunla beraber hanımlarının da evlerine rahatça yanlarına rahatça girip çıkabiliyordum. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte evine girdim ve Allah Resulü dur ey çocuğum ey oğulcağızım dedi ve arasına bir perde çekti ve senden sonra veya bilmediğim bir şey oldu diyerek burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab suresi 53. ayeti kerimesi iniyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Ya eyyühellezine aminu, la tedkülü buyuten nebiyyi illa en yu'dene lekum. Sizler diyor sakın size izin verilmediği müddetçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evlerine, Girmeyin ayeti giriyor ve Enes diyor ki ben bu ayeti bilmiyordum. Yani yeni inen bir ayetti ve bu bana tebliğ edildi.、Ve、Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne zaman girsek hemen bir perde çekiyordu. Artık ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını görmüyordum diyor. Burada birinci mesele İmam Bukhari rahimahullahın da bab başlığı olarak getirdiği gibi ki biliyorsunuz kardeşlerim İmam Bukhari, rahimullah bunu sahihinde de yapmıştır, sahih Bukhari'de. Verdiği başlık, yani bab başlığı hakikaten çok önemlidir. Bir yerde İmam Bukhari eğer buna böyle bir başlık koymuş ve hadisleri serdetmişse, birinci anlaşılan İmam Bukhari, rahimullah'ın o hadislerden anlayışı odur. Yani bir bakıma. Hadislerin özetini çıkarmış ve bab başlığı altında ne yapmıştır? Zikretmiştir. İmam Bukhara'nın sayhinde bunu yapmıştır. Ve şu anda önümüzdeki duran önümüzdeki El-Edeb-ül-Mufret adlı eserinde de bunu yapmıştır. Bu hadisi serd etmesinin sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kendi çocuğu olmadığı halde Ya-bu-neyye kelimesini kullanarak ne yapması? Bu kelimeyi ki yapmaktadır. İçerisinde dediğimiz gibi şefkat ve merhamet dolu sözlerin kelimenin olduğu bir kelimidir. Yani、e, hani bizim konuştuğumuz gibi、işte、lanlanımlı falan değil kardeşlerim haşa. Allah Rasulü Salallahu Aleyhi Vesselam o meyantıq an ilhava inhuwa illa wahyun yuha. O kendi hava ve hevesinden konuşmaz, onun konuştuğu ancak vahyidir. Birisini hitap ederken bile ne yapıyor Allah Rasulü Salallahu Aleyhi Vesselam Sözün en güzeliyle hitap ediyor. Bu da bizim için örnek olması gerekir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. 808 numaralı rivayet de、e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile ahlaklanan sahabenin、e, bu şekilde hitabı ki onu da hemen okuyalım ve geçelim inşallah. 808. Ee, Ebu... Sağ sağ. Sağ sağ rivayet edildiğine göre Ebu Said El-Hudri kendisine el oğulcum demiştir. Evet aynı şekilde sahabe de kendi çocuğu olmadığı halde ya da İmam Bukhari rahimahullah henüz mesela o dönem kardeşlerim öyle bir dönem ki、e, koskoca bir sülaleden veya aileden sadece bir çocuk ne yapmış? İslam olmuş, Müslüman olmuş, baba, anne hep müşrik olmuş. olarak devam etmiş veya henüz mü İslam olmamış. Burada da sahabe henüz babası kafir, müşrik olduğu halde ne yapıyor çocuk İslam olduğu için kendisine ya bu neye ey oğulcağızım ve en güzel bir şekilde hitapla ne yapıyor? Hitap ediyor. Evet. 809 Bir kimse pis, kötülürsün demesin. Hazreti Alişe radıyallahu anh. Tamam mı? Hz. Ayşe'den güvayet gü gü gü edildiğine göre Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz nefsin pislesti. Kötüleşti demesin. Fakat nefsin daraldı desin. Evet Bukhari'de gelen rivayet kardeşlerim İmam Bukhari Rahim oldu, bunu sahihinde de zikrediyor. Şimdi burada、e、önemli bir konu kardeşlerim. İnsan kendine kızar mı? Kızar. Peki kendine bet dua eder mi? Eder. Ne der sinirlendiği zaman? Allah benim belan mı versin der. Doğru mu?、Evet. Tıpkı hani çocuklarla alakalı bir meselede anlattığımız gibi hiç kimse sakın çocuğuna ne yapmasın, kötü söz söylemesin, bet dua etmesin. Olur ki Allah Hazreti Cenab-ı Hakk'ın dua alanın kabul edildiği bir zamana dek gelir de. Allah onu kabul eder, siz de bunu kaldıramazsınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde kişinin nefsiyle de alakalı şeyler vardır. Mesela hadiste hiç kimse ne demesin? Habufet nefsi. Nefsin pis oldu. Ya da、e, yani bunun tam Türkçesi nasıl diyebiliriz? Yani、e, pis bir durumda veya durumun iyi değil. Yani bilemiyorum tam karşılığını. Nasıl söylenir? Fakat ne desin? Canım sıkıldı. Yani bugün canım sıkkın. Yani lakiset nefsi canım çok sıkkın. Ama içim daralıyor denebilir. Bu mümkün. Hadisin bir şey de bu veya lakiset nefsi canım sıkıldı, içim daralıyor. Hepimizde olur. Ama işte Allah benim belamı versin veya ne bileyim? Bunun gibi yani çok pis bir durumdayım, çok berbat durumdayım. Bak o olabilir. çok berbat demesin, bunu demesin. Yani çünkü kullandığımız kelimeler buna yakın kelimeler, bu şekilde ne yapmasın, söz söylemesin. Fakat canım sıkıldı, ne yapabilir? Diyebilir ya da çok berbat durumdayım, çok kötüyüm gibi laflar Müslümanın söylemesi gereken laflar değildir. Fakat illa da bir şeyler söyleyecekse ne diyebilir? Canım sıkıldı kelimesini kullanabilir. Yani diğer yönlü Allahu alem en iyisini Allah bilir ya hani tıpkı insanın、e, birilerine beddua etmesi gibi yani çok berbat durumdayım, çok kötü durumdayım gibi laflarla kendisine kötü söz söylemesin. En azından eğer hakikaten kötü durumdaysa canım sıkkın diyebilir. Bunda dinen herhangi bir、e, sakınca yoktur. Evet 810. Ebu Muameh hocalar sorası sert dediğini Hümeyik'ten hocalar da rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiç bilir miyiz? Nefsin pisleşti. Kötüleşti demesin. Fakat nefsin daraldı desin. Aynı şekilde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı biraz önceki rivayette geçtiği gibi hiç kimse nefsin kötü olduğu, nefsin pis olduğu veya pis nefsin gibi Laflar kullanmasın fakat ne desin canım sıkkın veya bugün kendimi iyi hissetmiyorum gibi lafları kullanmasın herhangi bir sıkıntı yok 8-12 zayıf kardeşlerim efendim、i̇şte、11'den sonra 12 okuyacağız ya 12 okuyacak arkadaş hazırlanmasın diye söylüyorum 8-11 <gülüyor> çünkü hazırlanıyorsunuz yazık oluyor. Bazen de belki ben bakmıyorum çünkü zayıf olduğu için Arapçada da yok bu önümde. Çünkü bu zayıfların hepsini çıkarmış sadece sahipler parçayla beraber. Yani ondan sonra affen fi lafi etnayetlersla. Ondan sonraki kardeşimiz ona hazırlanmasın diye ondan önce söylüyorum ki şey olmasın. Evet. 8-12 ayık 8-11 şey devam. 111. Evul Hakem Künyesi. Evet. Hani İbn İyazi tanlattığına göre kendisi kavmiyle beraber Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hayat olarak gelince kavminin ona Evul Hakem Künyesi ile hitap etmekte olduklarını Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam、Hı. işitti. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dua ettikten sonra şöyle buyurdu: Hakem Allah'tır. Allah'ın üstünlerindendir. Hüküm sahibi de odur. O halde sen evvel hakem künyesini neden aldın? İbn Yazid dedi ki, hayır ben bu künyeyi kendim edinmedim. Fakat kavmin bir şey yaptığında ihtilafa düştükleri zaman bana gelinler. Ben de onlara onlar arasında hüküm verirdim. Her iki taraf da buna razı olurdu. Bundan dolayı bana bu künyeyi verdiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Bu yaptığın ne kadar güzel. Fakat sana verilen künye hoş değil. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sordu: Çocuklarım var mı? Ben dedim ki: Benim hanimin oğulları olarak Şuray, Abdullah ve Müslim adlarında oğullarım vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam: Bunların en büyüğü hangisi bir diyeti olur? Ben Şuray dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam o halde sen Ebu Şuray'sın. Dünyen budur buyurdu. Sonra da hem kendisine hem de çocuğuna dua etti. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselam o kavminden bir adama Abdülhacer taşın kulu diye isim verdiklerini işitti. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam o adama senin adın nedir diye sordu. O Abdülhacer'dir dedi. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam, hayır sen Abdullah'sın buyurdu. Rav-i Şürah demiştir ki, babam memleketine dönmek için hazırlandığı zaman, Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a gelip şöyle dedi, beni cennete götürecek şeyin ne olduğunu bana bildir. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam, güzel söz söylemeyi ve yemek yedirmeyi sakın bırakma buyurdu. Evet, kardeşlerim, Bu önümüzdeki rivayet、e, Künyeyle, Künyelenmeyle alakalı ve、e, bundan sonraki rivayetlerdeki baya bir rivayet var. Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem'in、e, değiştirdiği İslam azıtlı olan bazı isimler vardır ki vardı ki Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem hepsini değiştirdi. Duyduğu E, haberdar olduğu ne kadar isim var ise duydu、e, o esnada tamamen Allah Rəsulü səlem değiştirmiştir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve səlem bulunduğu bir ortamda İslam azıt bir hareket bir söz ya da bir isim ne olursa olsun eğer bulunduğu ortamda böyle bir şey olmazsa direk müdahale eder eğer İslam'a aykırı ise onu hemen değiştirir düzeltir de Allah Rəsulü sallallahu aleyhi Mesela burada künyel ile alakalı künyeye kardeşlerim bir kimsenin、e, bir vasfı olabileceği bir özelliği olabileceği gibi bir üstünlüğü olabileceği gibi、e, çocuklarını kendisine nispet etmesi olabileceği gibi bir sıfat da olabilir. Mesela bir gün Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam bu hureyre dediğimiz e, sahabeyi e, Elinde küçük bir kedicikle görünce ona Ebu Hureyre ismini ne yapıyor? Künyesiyle künyelendiriyor ve Zahabe de Ebu Hureyre künyesiyle meşhur oluyor. Ve burada önümüzdeki rivayette geldiği gibi Şuray İbni Hani diyor ki kendisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde kendisine abul hakem diye seslenildiğini duyur. Abul hakem aslında hakem, hüküm veren manasında gelen bir kelime. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sen neden bu kün yiyerek kün gelendin veya sen bu kün niyeden razı mısın dediğinde hayır ey Allahın Resulü. Fakat İnsanlar iki taraf yani husumetli olan iki taraf bana gelir. Benim onların arasında hüküm vermemi isterler. Ben de onlar arasında hüküm veririm. Ve her iki tarafta razı bir şekilde ne yaparlar? Dağılırlar. Bu ne kadar güzel bir şey diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanlar arasında, insanların arasını bulup onların、e, razı olabileceği hükümler vermek veya adaletle hüküm vermek. Fakat diyor hüküm. Yalnızca Allah'ındır. Hüküm Allah'a aittir. Hüküm ondan başlar yine ona döner. Hükmün hepsi onadır yine ona döner ve ona、e, hüküm ona arz edilir diyerek ne yapıyor? Böyle bir küngeyle küngelenmenin caiz olmadığını söylüyor. Peki diyor senin çocukların var mı diye sorduğunda sahabe benim Şureyh Abdullah ve Müslüm adında 3 tane çocuklar. Çocuğum var diyor. Allah Resulü Selam en büyüğü kimdir? Şurayı. Öyleyse sen Ebu Şuraysin diyor. <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aynı toplumda bir kimsenin Abdülhacer diye isimlendiğini duyuyor. Hacer biliyorsunuz taş demek kardeşlerim. Yani taş. Taşın kulu manasında. Biliyorsunuz o dönemdeki insanlar henüz yeni İslama girmiş insanlardı ki daha birçok belki de kendilerinde cahilliyeden kalma adetler、e, isimler mevcut idi. O da taşa tapan、e, işte kendi elleriyle yaptıklarına tapan bir milletli bir topluluktu. İşte Taşa taptığı için taşın kulu manasında isim kullanan、e, o sahabeye hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin adın ne? Abdülhacer'dir. Hacer'in yani taşın kulu. Hayır sen Abdullah'sın. Sen Allah'ın kulusun diyerek ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin ismini kötü olan İslam'a aykırı olan bir ismi diyor. İslama uygun hem de ileriki rivayette de gelecek Allah'ın sevdiği bir isim olan Abdullah ismiyle değiştiriyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Rivayetin sonunda、e, sahabe diyor ki, ey Allah'ın Rasulü, benim diyor cennete girebileceğim bir şey söyle, bir şeyler söyle, söyle ki ben onun yapayım mı cennete gireyim. Allah Rasulü なにわ男子はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたなたなたはあなたはあな Hem hayır olsun, hem iyilik adına olsun, hem ya bir、e, iyiliği emretme ya da bir kötülüğü yasaklama adına olsun. Ve de insanların o anki、e, durumlarını da,、e, hislerini de ne yap? Göz önünde bulundurarak güzel söz söyle ve yine insanlara yemek yedir, dağıtması olsun, yedirmesi olsun. Bunu da yap ki bu da cennete girdiren şey. Sebeplerden amellerdensir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Sözün en güzelini söyleyenlerden elesin inşallah. Evet 813. Efendim? 119 119 813 mı? Evet. Peki ben niye 813 oku dedim? 813 kim desin? Tamam. İbni Abba şöyle anlatıyor: Biz otururken Allah'ın peygamberi Savvallah seriler hızlıca yüreyleyerek yanımıza geldi. Öyle ki biz hızlı yürüyüşün sen korktuk. Yanımızı yaklaşınca selam verdi. Sonra şöyle buyurdu: Kadın gecesini size haber vermek için hızlıca geldim. Fakat şu sizin sizinle benim arandaki zaman içinde o bana unutturuldu. Siz onu Ramazanın son on günde ay ay. <gülüyor> Allah razı olsun. Affet. <gülüyor> Evet kardeşlerim sadece、e, hadisin rivayetin son kısmı sahih. Diğer kısmı şey zayıf.、E, onu son on günde arayın.、E, sözü sahih. Ama、e, diğer mesela Bukhari'de kelime kelime hepsi sahih.、E, Burada rivayetin、e, şeyleri zayıf olabilirdi.、E, şeyde gelen mesela Ee, özellikle Bukhari, rahimullah burada bab başlığı neydi? Ee, hızlıca yürümele、e, alakalı şeyi getirmiş Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellemin bu şeyler ama e, Bukhari'de e, unutturulduğuna dair rivayetler mevcut ama bu önümüzdeki rivayette sadece son kısım rivayet olarak、e, son kısım sahi olarak gelmiştir. Felte misuha fil ashr al awa'hir Son 10 günde arayın Ramazan ayını. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de de gelen rivayette, Bukhari'de, Müslim'de gelen rivayette e, son, e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle birlikte Ramazan ayının orta 10 gününde yani、e, 10 ile 20'si arasında şeye giriyor,、e, itikafa giriyor. Sonra çıkmak isteyenler çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim benimle birlikte itikafa girdiyse itikafına devam etsin diyor. Ve daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ben size e, Ramazan, e, Kadir gecesini haber verecektim fakat bu bana unutturuldu. Siz onu Ramazan ayının son 10 gününde ve tekli、e, vitirde yani tekli、e, gecelerde arayın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani 813 tamamıyla zayıf bir rivayet değildir. Sadece son kısmı yani son 10 gününde arayın kısmı sahih olarak gelmiştir. Tamam. Yani çünkü 813'ü tamamen、e, zayıf olarak almıyoruz. 814 de aynı şekilde kardeşlerim.、E, 814'ü de şey yapalım.、E, onun da sadece、e, baş kısmı yani peygamberlerin ismiyle isimlenin、e, kısmı zayıf olarak gelmiştir.、E, diğer kısmı ise sayı olarak gelmiştir.、Yok、evet.、Mi? Efendim? 14 okuyoruz. 8-14'ü okuyan şey, bununla alakalı e, söylenilecek e, dediğim gibi Allah Resulü Selam zamazan ayının son 10 gününde、e, Kadir gecesini arayın rivayeti diğer tarafı zayıf olarak geliyor. Aziz ve yüze、tamam. olan Allah'a isimlerin en sevimlisi.、Evet. Sahabeliği sabit olan Ebu ve radiyallahu anh peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu anlatmıştır. Peygamberler isimleri ile isimlenir. Aziz ve yüce olan Allah'a isimlerin en sevmesi Abdullah, yani Allah'ın kulu ve Abdurrahman, Rahman'ın kuludur. İsimlerin en doğrusu da Haris, ahiret sevabına hırslı olan ve Rumam, cesur, yiğittir. En çirkini de harp, savaş ve mürre, acıdır. Evet, burada da 814'te sadece birinci şey, Peygamberlerin isimleriyle isimlendirin cümlesi zayıf burada zayıf olarak geliyor kardeşler. Yani bazı şeylerde bu tür rivayetlerde. Şeyh Halbani Rahimahullah isnadının zayıf olduğunu söyler ama metinde de biraz önceki de geldiği gibi mesela ben sizin şey unutturulduğu rivayeti zayıf olarak geliyor burada ama başka bir tür sahih Bukhari'de ve Müslim'de sahih olarak geliyor. Burada da birinci kısmı zayıf olarak geliyor ve hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem isimlerin Allah Azze ve Celle'ye en sevimli, en hoş gelen isim Abdullah ve Abdurrahman isimleridir. Ee, buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve en doğrusu da Harith ve Hammam'dır diyor. Harith、e, orada mütercimin dediği gibi kazanç elde eden ya da ahiret kazancı elde eden、e, olarak geliyor ki、e, Şura Suresi 20. ちの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あの言葉は、あなたのたのは、あなたの言葉は、あ Sevabını artırırız ki Allah Azze ve Celle onun amelinin karşılığını on katından ta yedi yüz misline kadar vereceğini vaat ediyor Allah Azze ve Celle. Fakat ayetin devamında her kimde yapmış olduğu ameli ile dünyayı ister ise biz diyor ondan veririz. Sadece yani istemiş olduğu o dünyadan sadece onun için taksim ettiğimizi yani onun için ayırt ettiğimizi ya da ezelden onun için ancak takdir ettiğimizi ne yaparız verilir diyor Allah Azze ve Celle. Fakat diyor onun ahiretten yana hiçbir sevabı yoktur. O yüzden bir kimse yaptığı amelin karşılığını yalnızca ne yapacak ahiret için yapacak. İnsanlar için herhangi bir sevap, herhangi bir iyilik ya da bir karşılık ne yapmayacak? Beklemeyecek. Tıpkı ayette, kelimesinde geldiği gibi Allah Azze ve Celle'nin biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Biz sizden ne bir teşekkür ne de bir karşılık istiyoruz. Bizim karşılığımız ancak Allah Azze ve Celle'ye dertiyor. O yüzden yapılan bir amelin karşılığı ancak... Ahiret sevabı için yapılır kardeşlerim. Başka bir şey için yapılırsa nedir ele Allah korsun hiçbir şey geçmez. Onun karşılığı evet dünyada Allah azze ve celenin sadece sizin için taksim ettiği, ayirt ettiği gelir ama bunun dışında ahiretten hiçbir nasibi yoktur. O yüzden haris kelimesini Allah resulü, Allah resulü, sallallahu aleyhi ve sallam En güzel, en doğru isimlerden olduğunu söylüyor. Yani yaptığı amelle ahiret isteyen kimse olarak söylüyor. Ve hadisin devamında harp ve murra kelimelerini Allah Resulü Aleyhisselam Allah'ın sevmediğini söylüyor. Çünkü harp nedir?、E, savaş. Murrada acılık, acı veren şey、e, manasında kullanıldığı için bu isimleri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. yasaklamıştır kardeşlerim. Evet, bildiğim kadarıyla bizim、e, Türkçe'de herhalde、e, Haris, Hemmam pek biline isimler değil. Ben hiç duymadım. Var mı? Ne var? Haris. Haris Durdur. Güzelsin. Evet, sekiz on beş. Câbi radyodan şöyle demiştir: Bizden bir adamın erkek çocuğu doğdu da adam ona. Kasım ismini verdi. Biz de adama biz sana Ebul Kasım, Kasım'ın babası künyesini vermeyiz. Bu künyede senin için şerefi yoktur dedi. Adam durumu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oğluna Abdurrahman ismini ver. Evet. Çünkü rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki gelecek. Sakın benim künyemle künyelenmeyin ama benim ismimi koyabilirsiniz buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ssellem bir gün yolda giderken arkasından Abul Kasım diye sesleniliyor. Ki biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ssellem'in künyesi dir. Allah Resulü dönüp baktığında yanındaki ey Allahın Resulü ben seni kastetmedim. falanı kast ettim diyerek ne yapmıştır söylemiştir ve bu olaydan sonra da Allah Rasulü Salih Allahü Valeyü Vesselâm benim künyemle künyelenmayın fakat benim ismimle isimlen、e, isminizi koyabilirsiniz çocuğunuza söylüyor Allah Rasulü Salih Allahü Valeyü Vesselâm ki bu sahabede、e, çocuğu dünyaya geldiğinde onun ismini Kasım koyuyor <gülüyor> sahabede bunu duyunca Biz diyor bu,、e, böyle bir şeyle senin künyelenmeyi razı göstermeyiz ve sana Ebu'l Kasım demeyiz. Çünkü Ebu'l Kasım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ve bu künyeyle de künyelenmekle sakın bir şeref elde edeceğini de zannetme diyorlar. Hemen sahabe gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiğinde sen diyor çocuğunun ismini Abdurrahman koy diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 816 ismi başka bir isimle değiştirmek. Se şöyle demiştir. Ev bu Useid Radolanlıoğlu'nun yüzü doğduğu zaman, Müslüman Salallahu Aleyhi ve Sallam'e götürüldü. Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sallam'da onu kucağını aldı. Ev bu Useid de Radolan'da yanlarında oturuyordu. Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sallam kucağındaki çocuğu unutarak başka bir şeyle meşgul oldu. Çocuk eziyet ver vermesin diye ev bu Useid Radolan oğlunun alınmasını emretti. Bunun üzerine çocuk Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağından alıp götürüldü. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşguliyetinden kurtulup çocuğu hatırlıp da çocuk nerede diye sordu. Abul Hüseyin arallahu aleyhi ve sellem onu eve gönderdik ey Allah'ın Rasulü'dür dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini de diye sordu. Hüseyin arallahu aleyhi ve sellem parandır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır onun ismi artık müzir. Allah'ın yeseklerine karşı uyarıcıdır buyurdu. Babası da o gün ismini değişti buna. Evet kardeşlerim Allah razı olsun kardeşlerim sahabe bir çocuk dünyaya geldiği zaman onu hemen alır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürürlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hemen bir hurma alır ağzına onu ağzında geveler ve ağzından alır çocuğa tehnik yapardı sallallahu aleyhi ve sellem ve onun içinde dua ederdi. Bütün sahabeler böyle yapmayı severdi. Çünkü bir nevi hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olurlardı. Ve aynı zamanda da boğazlarına ilk giden şey bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çiğnediği o hurmayla ne yapardı ilk aldıkları şey o olurdu sallallahu aleyhi ve sellemin. Burada yine sahabe alıyor geliyor çocuğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına veriyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o esnada bir şeylerle meşgul oluyor. Belki bir vahiy gelir veya başka bir şeyle Allah-u Alem. Ama kendisini bir şeylere meşgul ediyor ve çocuğun kucağında yeni doğmuş bebe. Ve sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeylerle meşgul olduğunu görünce hemen emrediyor ve çocuk kucağından alınıp götürülüyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendine geldiğinde... Allah-u Alem belki vahiy şeyi veya başka bir şey çocuk nerededir diyor. Ey Allah'ın Resulü baktım ki meşgulsün çocuğu aldık götürdük. Hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne ismi koydunuz diyor. Sahabe diyor ki falanca ismini koyduk ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki o ismi kerik görmüş gibi fakat hayır fakat onun adını ne yapın? Mündir ismini koyun diyerek Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? O çocuğun ismini mündir olarak yani uyarıcı manasında ne yapıyor? Değiştiriyor Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim rivayete baktığımız zaman Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem çocuk kucağından gittikten sonra kendine gelince hemen çocuk nerededir diye ne yapıyor? hemen soruyor ki burada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı veya kendisine tevcil edilen yöneltilen hiçbir işi küçük görmüyor kardeşlerim yani düşünün bir peygamber belki de o anda çok önemli bir meselesi olabilir çünkü bir devlet reisi o anda bir vahiy gelebilir veya bir başka bir şey olabilir ve çocuk kucağından alındığı alınıyor ve hemen ne yapıyor çocuğun durumunu soruyor veya hemen ismini soruyor çünkü onun Durumunu benimsiyor kardeşlerim. Yani、e, küçük görmüyor. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz birçok rivayetlerde çocuklarla da olan、e, durumlarıyla alakalı birçok rivayetler gelmiş. Onların bile gönlünü almasını çok iyi bilen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet 817. Aziz ve Yüce Allah katında isimlerin hoşuna gitmeyeni. Ebu Hureyre'de rivayet edildiğine göre demiştir ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında isimlerin en çirkini adamın Melikül Emlak diye isimlenmesidir. Kardeşlerim Melikül Emlak kralların kralı. Manasına gelen bir、e, kelimedir ki Allah katında En günah olan isimlerden bir tanesidir. Bukhari'de gelen、e, rivayette ki bununla insan ne yapar? Kendisini yok eden, helak eden isimlerden、e, bir tanesidir ki Sahih-ül Musannef'te gelen bir rivayette kıyamet günü Allah katında en çirkin, en günahya Allah'ın hoşuna gitmeyen en kötü isimlerden bir tanesi. Yani Melikül Emlak. Kralların kralı. Şimdi kardeşlerim Sıfyan İbni Uyeyne Rahimullah bunu aynı zamanda şahların şahı kelimesiyle de tefsir ediyor. Şah kelimesi patişah demek kardeşlerim. Bugün şahların şahı kelimesini hiç duydunuz mu? Şahların şahı. Aslında patişahların şahı. Patişahı galiba Farsça bir kelime. Şahların şahı kardeşlerim aynı manadadır. Kralların kralı manasındadır. Şah Farsça bir kelime diye zannediyorum. Patişah manasına gelir. Burada da şahan şah yani şahların şahı aynı kelim manaya gelir kardeşlerim ve caiz değildir. Allah'ın sevmediği en kötü kelimelerden isimlerden bir tanesidir. Ve bununla alakalı veya buna benzer bütün isimler de aynı şekildedir kardeşlerim. Caiz değildir, haramdır. Kralların kralı, şahların şahı. Başka bilmiyorum nedir isimler getiriyorlar. Şahmenan. Şahmenan, bilmiyorum manası ne? Şahmenan. Burada şahların şahı çünkü şah kelimesi padişah demek kardeşlerim aynı manaya geldiği için çünkü kıyamet günü Allah Azze ve Celle bütün böyle şeyleri kralları toplar hani nerede krallarınız nerede ilahlık iddia edenleriniz hadi gelin. Bugün kral benim diyecek Allah Azze ve Celle. Bugün hüküm benim diyecek Allah Azze ve Celle. Hani sizin yer yüzünüzde yer yüzündeyken krallık taslayanlar, kendi kendilerine kanun koyanlar, şeriatı beğenmeyenler, hani neredesiniz ki Allah kıyamet günü hepsini orada hesabını soracaktır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim inşallah hakkı hak bilip hakta tabi olan, bahtılı da bahtil bilip bahtilden sakanan kullarından eylesin. Diğer önümüzdeki bayağı bir rivayet isimlerle alakalı kardeşler. Ee, kimisi toplumumuzda olan kelimeler, kimisi de sadece、e, Arapların belki de kendilerine has olan bazı isimler. Ama önümüzdeki derslerde Allah ömür verirse inşallah hepsini、e, teker teker belki de hızlı bir şekilde okuyup da geçebiliriz. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan. Batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik hem ahirette iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme bihamdik.